1817 numaralı konu Hücre Bin Adi'nin duasıyla yağmur yağması. Evet, Hücre Bin Adi cinup oldu. Hizmetçisine içmek için ayırdığın suyu bana getir de yıkanayım. Yarın bana içecek su verme. dedi. Hizmetçi susuzluktan ölmeden korkuyorum. Eğer böyle bir şey olursa muaviye beni öldürür. dedi. Bunun üzerine Hücre dua etti. Bir buluttan yağmur yağdı. Hücre ihtiyacı kadar su aldı. Arkadaşları Allah'a yalvar ki bizi korusun. dediler. Hücre'de Yarabbi bize en hayırlısını müesser et dedi. Bu dua'dan bir müddet sonra hüc ve arkadaşlarından bazıları öldürüldü.